Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz ki kendileri daha önce de konuğumuz olmuştu biliyorsunuz. Sayın İsa Çelik, yazarımız, fotoğraf sanatçımız, dostumuz abimiz. İsa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi şu, şu, sergilerden başlayalım diyorum. Hı hı. Ee, bunlardan e, çok ilginç etkinlikler olarak haberimiz var. Hemen bunlardan başlayalım derim. Çünkü benzersiz çalışmalar bunlar. Teşekkür ederim. Şimdi bir kültür insanı, bir sanat, bilim kültür insanı e, aküsünü sürekli... ...doldurmak zorundadır. Sürekli beynini, yüreğini doldurmak, donatmak zorundadır. Başka türlü olmaz. Ben masa başında bir şeyler üretileceğini biliyorum ama... ...Anadolu'ya çıkmadan, Anadolu'da dolaşmadan... ...oralardan beslenmeden... ...pek bir şeylerin olamayacağını biliyorum. Bu yıl, geçen yıllardaki gibi... Ee, ...pek çok kez Anadolu'ya gittim... ...hemen hemen her hafta... ...ya da 15 günde bir gittim... da kışta kıyamette gidiyorum... ...en son Kabadokya'dan... ...boylu boyunca... E, ...iki kez Kabadokya'ya gittim geldim falan... ...şimdi bu yıl... E, ...ilk defa dünyada... E, ...ilginç bir sergi açtım... Hı hı. ...dünyada hiç örneği görülmemiş bir sergi açtım... ...şu... Biz 22 yıldır e, şeyde Sabatini Ali'nin ölüsünün bulunduğu yerde Kırterelinin Sazara deresinde 22 yıldır Sabatini Ali'yi anma günleri yapıyoruz. E, Kırterelindeki arkadaşlarla birlikte e, bu sene 22. yılında e, şöyle bir şey yaptım sabah. Güneş doğmadan hı hı. o Sazara deresinde yavaş yavaş tripotu kurdum. Üç ayağı kurdum. Yavaş yavaş aydınlandı. Yavaş yavaş tek kare tek kare tek kare çektim. Aydınlandı. Ve en uzaktaki ağacın birinin üstüne Sabahattin çektiği bir fotoğrafı koydum. Hı hı. Tek kare çektim. Bir başka ağaca bir kare Sabahattin Ali fotoğrafı koydum. ...çektim, çektim, çektim, çektim... ...bütün orman Sabahattin Ali'nin fotoğraflarıyla doldu. Sonra... ...ama kimsenin haberi yok bundan. <gülüyor> Filiz Ali'nin bile haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok. Aynen. Ve sonra... ...insanlar geldiler... ...saat on falan sularında... ...ve gene kamera hiç kıpırdamadı. İnsanlar dehşetli... ...şaşırdılar bu ne diye. Ormanda... ...bütün ağaçların üstünde Sabahattin Ali fotoğrafları. Harika, harika. Sonra... Onları salı verdik, küçük bir konuşma yaptık işte oradaki arkadaşlarla Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nde arkadaşlarla ve organizasyon komitesindeki arkadaşlarla sergi sergi mekânına salı verdik ve bütün gez, gezmeleri insanların sergiyi, gezmelerini tek kare tek kare tek kare tek kare, tek kare çektim. Onları arka arkaya gösterdiğim zaman böyle birden bir orman ...çiçeklenir gibi Sabahattin Ali'ye... ...le donandı. Harika. Bu dünyada ilk defa yapılan bir şeydi. Hoş bir şey oldu. Ee, epeyce de... ...insanların ilgisini çekti. Ee, ben Sabahattin Ali'yi... ...çok severim. Özellikle... ...hikaye ve romanlarını... ...çok severim. Evet. Ee, i̇nsana bakışını... E, ...insanı... E, ...anlatışını... ...söyleyiş biçimlerini çok severim. Çok sevdiğim bir yazar. Bana sorarsanız dünya çapında bir yazar. Bence de. Bence dünya, çapında dünya, çapında bir dünya çapında bir yazar. yazar. Özellikle hikayemizin ve romanımızın... ...en ustalarından biri. Kesinlikle. Sonra... E, ...bu yıl başka bir şey daha yaptım. Ya sordun diye söylüyorum. Yaptım yaptım... Hmm. Demek zor insanın. Aman, <gülüyor> aman efendim, efendim şerefle. Şimdi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin e, Aslanoğlu köyünde üniversiteli arkadaşlar, üniversiteli öğrenciler ve e, okulu olmayan köyün çocukları hep beraber bir okul yapmışlar. Ee, yapım aşamasında ta ilk aşamasından son aşamasına kadar katılmak istiyordum ama Ne yazık ki sağlık nedenleriyle katılamadım Okulun açılışına bir hafta kala Ancak doktor izin verebildi 2 i̇şte üç gün kala izin verebildi Gittim e, okulun ve köyün fotoğraflarını çektim Özellikle köy, köylülerin fotoğraflarını çektim Köy çok kıstırılmış bir köy ...topraksız, hiç kimsenin edebiyat yapmak için söylemiyorum... ...bir mendil kadar bahçesi bile yok. Ya Yani şu şu gördüğümüz salon kadar... ...hadi 10 metreye 3 metrelik ya da 5 metrelik birer bahçecikleri var. Hı hı. Dereden su taşıyıp kovalarla e, suluyorlar ve... İşte sarıtalık, domates falan çocuklarını ancak yetiştirebilirim... Başka hiçbir şeyleri yok. Ya. Hiçbir şeyleri ama ee, hoş fotoğraflar oldu, ee, acı, elen ve hüzün dolu fotoğraflar oldu. Parantez içinde söyleyeyim ben benim fotoğraflarımda hüzün çok vardır. Ee, hoş fotoğraflar oldu. Toplam bir gün kadar çalışabildim. Ama kırk fotoğraf sergiledim. Ee, niye? Şan olsun, helal olsun, aferin sana diye değil. Herhalde. Oradaki çocuklara önlük, tebeşir, kara tahta, silgi, pantolon ya. önlük alabilmek için. Şimdi ilk gün akşam, ilk günün akşamı yani açılış günün akşamı konuşuyoruz çocuklarla. Ee, dedim ki çocuklar korkma sönmezliği bilen var mı içinizde? Tamamını tabi biliyoruz da. Başlayıp sonuna kadar bilen var mı? Abi biliyoruz. Okuyun bakayım dedim. Hı hı. Şimdi ya dedim ki olmazsa... E, ...hep beraber başlarız. Hep beraber olunca... <gülüyor> ...bitiririz. Ola ki yarım kalırsa ayıp olur. Sonra tebeşir var mı dedim çocuklara. Bereket versin çocukların hepsi biliyorlarmış. İlk okul çok öğrencileri. Iyi, çok, iyi, çok iyi. Biz böyle endişeyle şey yaparken... Yani yarı yerinde unutur muyuz o heyecanla falan ya, derken... Ya. ...çocuklar sular seller gibi biliyorlarmış bravo, meğer. Bravo. Çok müthiş kıvanç verici bir şeydi. İlk gün sordum. Akşam gece işte toplandık çocuklarla. Çocuklar tebeşir var mı dedim. Abi aklımıza akıllarına geldik. Yok. Ama okul açılacak. İlk gün ya. tören olacak. Ya. Ve e, biz bile koşturduk bir çocuğu. Fakat o kadar kabarıklı ki çocuk... Ne bileyim ne almaktan şu daha önemliydi falan diye şey yapmaktan tebeşir unutmuş. bir <gülüyor> okul açılıyor tebeşir yok. Tebeşir yok ya. En Çocukların büyük, en büyük sembol. Tabi. Şimdi sonra bunları işte sergiledik burada Atiyar İlhan Kültür Merkezinde çok fazla kalabalıktı. O kadar kalabalıktı ki eşim ve oğlum aşağıdan yukarıya 45 dakikada çıkamamışlar. ...ve bu tabii benim için... Çok ...ve mesele için sevindirici tabii bir şey. Tabii ki, tabii ki aman efendim. Ondan sonra... ...hatta... ...bir tiyatrocu arkadaşımız... ...bir sinemacı arkadaşımız... ...az ileride elimi uzatıp dokunamadım... ...yani böyle bir şeydi. Sonra sergiyi İzmir'e taşıdık. İzmir'de de... ...satılanlar oldu. İşte onlar da çocuklara potin ...ne bileyim önlük, yakalık... ...tebeşir, şu falan anlılsın diye... Böyle bir şeyler yaptık. Şimdi bu eğer Türkiye'deki tek okul bu olsaydı, tek köy bu olsaydı hiç sorun yoktu. Tabii. tabii. Ne olacak? Tabii, tabii. Ben bir sergi açarım. Sen bir kitabını bilmem ne yaparsın. Tabii, tabii. Tamam ama Türkiye'de böyle destek verilecek, arka çıkılacak, onlarla omuz omuza olunacak o kadar çok köy var ki. Ya. Yeah. Şimdi burada bunu anlatmamın nedenlerinden birisi. Ey ahali siz de e, ne kadar elinizde ne gelirse bu insanlara yardımcı olmaya çalışın diye dinleyicilere söylemek elbettik, için söyledim. Elbette Bu bizim hepimizin görevi olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi e, oradaki insanlar tabii bizim fotoğrafı çekerken... ...ne yaptığımızın tam tamına bilincinde değillerdi. Saçlı sakallı bir adam gelmiş... ...işte durmuş orada... birilerine bir şey söylüyor... ...onu onu öyle yapın, bunu böyle yapın falan diye. Fakat... ...şipşak bir iki bir şey çekiyorlar çekiyoruz zannediyorlardı. Sonra... E, ...bütün dünyada Mete Akyol 10 sayfa ayırınca... ...televizyonlar sürekli canlı yayın yapınca... En az on defa, yirmi defa canlı yayın yapıldı falan. Hı hı hı. E, TRT'de de yayınlandı falan. Birden anladılar ki başka türlü bir şeyin derdindeyiz. Sayden onlara onların koluna girmek için oradayız tabii diye. E, Ona çok keyiflendiler. Şimdi e, çok aydın, çok e, aklı başında bir muhtarı vardır köyün. Ee, ve onlar da geldiler sergiye. Hem İstanbul'a hem İzmir'e geldiler. Çok güzel. Sonra bu sergiyi önümüzdeki 23 Nisan'da köye götürmek istiyoruz. Köyde e, kendilerine kendilerini göstereceğiz. Harika. Şiirimizin büyük ustası Orhan Veli'nin insanoğlu birkaç fotoğrafını bilir. E, büyük çoğunlukla e, yazarlar, sanatçılar bile Orhan Veli'nin sesini duymamıştır. Ben, ben duymadım. Doğrusu. <gülüyor> evet. E, Orhan Veli'nin e, bebekliğinden ölünceye kadar ki tüm fotoğraflarını gösterdim. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Egemen Berköz'ün ve Müslüm Çelik'in hazırladığı e, bir etkinlik vardı. E, orada Orhan Veli'nin kendi sesinden şiirini ve tüm fotoğraflarını gösterdim. Ee, çok kalabalık değildi ne yazık ki. Ee, ama hoş bir etkinlik oldu. Bildiğiniz gibi Orhan Veli belediyenin açtığı çukura düşerek evet. öldü. Yeah, yeah. Ee, şiirimizin büyük ustasının böyle bir sonu vardı. Ama o ...bizim için ölmedi tabii ötekiler gibi... ...öteki e, bilim, kültür, sanat insanlar gibi... ...o bizim içimizde yaşıyor tabii ki. ki. Bana sorarsanız da dünyanın... ...sonsuza kadar da yaşayacaklar... ...diye düşünüyorum. Sonra işte bu yıl... ...yine başka bir... ...hoş şey daha oldu. E, Aşık Veysel'in... E, ...torunu... ...Nazender Süzer ve... Ankaralı bir fotoğraf sanatçısı arkadaşımız Gürsel Gökçen'in şeyiyle böyle gayretleriyle bir sergi yapıldı. Hı hı. Aşık Veyseli anma toplantısı yapıldı. Paneller, dinletiler ve, ve taş plak dinletileri ve e, ustaların objektifinden Aşık Veysel sergisi açıldı. İşte ben katıldım. Ara Güler, Fikret Otyam, Orhan Peker bir deseniyle, hı hı. Ozan Sadıç, Mustafa Türk Yılmaz ve kimlerin olduğunu bilmediğimiz Anadolu ajansından birkaç fotoğraf ile bir sergi açıldı. Bu dünyada ilk kez yapılan bir şeydi. E, açılış konuşmasında e, torunu Nazenderanım e, konuştu. Fikret Otyam açılış konuşmasını yaptı. Ozan Sadıç e, konuşma yaptı. Panelde Jüri'de Gülizar, efsanevi evet, spiker. Tabii, ki, tabii. Gülizar, Talibapaydin, Şükrü Günbulut ve Ahmet Say konuştular panelde. ...dinletiler oldu işte Bahri Şatıroğlu, Aşık Veysel'in oğludur. Hı hı. Gündüz Şatıroğlu, torunu, İhsan Öztürk, Türk Halk Müziği sanatçısı ve Aşık Ayten Gülçınar. ...dinleti yaptılar. Hı hı. Sonra işte... ...bizim sergimiz açıldı. Sergi sırasında... ...Aşık Veysel'in taş plaklarından... ...taş plak dinletisi... ...yapıldı. Hı hı. Hoş bir şeydi. İlk kez... ...yapılan bir şeydi. Büyük boyutlarda... ...basıldı fotoğraflar. Ee, baskı... ...ve hazırlık için... ...ne mümkünse yapıldı. Hı hı hı. Doğrusunu söylemek gerekirse... ...Aşık Veysel'in... ...şanına yakışır bir... ...sergi oldu demek mümkün... ...Aşık Veysel'e benim... ...muhabbetim çoktu... ...ben Ziraat Bankası'nın grafikeriyken... ...işte... ...63'ten... ...ne bileyim ne, ne kadar zaman hatırlamıyorum... ...Aşık Veysel... ...Ziraat Bankası'nın... ...koruması altındaydı... ...benim önerimle... <gülüyor> ...böyle bir şey olmuştu... ...Aşık Veysel'in... Şöyle daha doğrusu baştan anlatayım. Bir gün bir köy afişleri e, kampanyası açılacaktı. Yapılacaktı. İşte hepimiz çalıştık çalıştık. Ben her sefer en az otuz afiş taslağıyla çıkardım genel müdürün önüne. Taslakta da bitmiş hemen alıp matbaya verilecek bir şeyler. O sefer mahsuzdan hiç kimseye bir şey söylemedim. Mahsuzdan öyle üfürükten şeyler yapıyorum. Herkes işini dizdi kenarlara, sıra bana geldi. Sizinkiler dedi. Efendim ben bir fikir getirdim dedim. Nedir? E, o zaman benim fotoğrafçılığım daha o kadar şey değil. E, Sami Güner'in güzel köy fotoğraflarının üstüne aşık Veysel'in şiirlerini basalım dedim. Hı -hı. Nasıl yani dedi? Mesela dedim çift süren bir adam. Hı hı. ...ve üstünde benim sadık yârim... ...kara topraktır... ...ya da be, toprağı belliyen bir adam... ...gibi... gibi. gibi. Hı hı hı. ...ya da harman süren bir adam... Hı hı hı hı. ...yapalım dedim... toplan ötekileri dedi... ...siz kalın dedi... ...bana... ...işte bu kara topraktır... ...ondan sonra... ...ve... ...olacak şey değil ama... ...Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez... ...yüz yüz yüz yüz dört çeşit... ...dört yüz bin afiş basıldı... 40 bin köye 400 bin afiş basıldı. O kadar çok talep olmuş ki birkaç baskı yapıldı. Ya ya çok güzel. Çok sevindim. Vallahi şey. her sefer gelirdi aşk Veysel. İşte bize geldiği zaman ben dolaştırırdım Ankara'yı. İşte o zamanlarda çekmiştim fotoğraflarını. Ee, hoşta anekdotlar vardı. Çok anılarım vardır. ...böyle bir sergi açıldı... Ee, ...güzel oldu... ...güzel bir sergi oldu... ...kutluyoruz... oluyoruz. Ol. ...şimdi... ...bir de geçen gün... ...Necati Cumalı'nın... E, ...ölüm yıl dönümünde... ...10 Ocak... ...ölümü ama... E, ...işte... E, ...13 Ocak'ta yapabildik biz... Hı hı. 13 Ocak'ta e, Mimarlar Odası'nın Karaköy Şubesi'nde Necati Cumalı için bir gösteri hazırladım. E, 20 dakika bilmem kaç saniyelik bir gösteri ama bu 20 dakikalık gösteri için bir buçuk ay kadar çalıştım. İyi. Orhan Veli için de öyle tabii. E, İlla ki. Çünkü e, öyle bir şey ki bu e, yan yana arka arkaya fotoğrafları koyup göstermiyorsun. ...kimi eritmeler, kimi onun içinde bir şeyler çıkartmalar falan... ...böyle hoş bir şeyler oldu. Ee, Orada pek çok şair arkadaşımız konuşmalar yaptı... ...duanızla açılış konuşmasını yaptı falan. Ee, Necat Çumalın kız kardeşi, bir erkek kardeşi katıldı. Kız kardeşi dehşete kapıldı bu fotoğrafları nereden buldun diye. Ya, yeah, ya. Yeah. Çünkü Necat Çimaly benim sonsuz dostluğum vardı ee, ve Galatasaray her geldiğinde biz kol kola bir yerlere gider, bir iki bir şey içerdik falan. Benimle çok yakınlığım Öyle olan mi? bir yazarımız da evet, evet çok yakın. Efsanevi susuz yazın ya. şeyini yazarını o gün denizin ilk, ilk yükselişini ve Kızılcıllı yolu kitaplarının efsanevi. ...yazarını orada almış olduk. Ben çocukluğumda çok çok çocukken, çok çok daha parmak kadar ken ilk aldığım şiir kitaplarından birisiydi o. Denizin ilk yükselişi. Ee, öteki üç kitabının toplamı ilk kitabı Kızılçullu Yolu. Evet dediğin. Evet evet. Çok hoş şiirleri vardır. Yani benim de orada bir anım var. En son romanı biliyorsunuz Viran Dağlar. Evet. Hacimli de bir romandır. Çok, çok Şimdi e, tatildeydik yazın... kitap aldım. Şöyle masanın bahçede masanın yanında ayakta duruyorum yani sandalyeler var ama oturmadım dedim yani şöyle ayakta bir iki sayfa okuyayım. Evet. Yahu, oturamadım. Öyle. <gülüyor> yani 100-150 sayfa belki gitmişim ama oturamıyorum Harika. yani. Harika. Bu kadar. Ha, en harika bir roman olabilir mi bu değil evet. bu mükemmel ve ben bunu Necehat abiye de telefon açıp söyledim çok hoşuna gitmişti. Evet, evet. çok, hoşuna çok sevinirdi böyle e, açıp telefon ettiğin zaman bayılırdı kitabını verdi mesela hangi, birisini verdi bana ertesi gün geldi okudun mu abi dur <gülüyor> hemen bitmez ki bu <gülüyor> böyle de peşine düşerdi evet, okudun evet, mu evet. ne oldu evet, evet. nasıl buldun Bak ben adam öldürmedim bu romanda. Abi öldürsen ne olur bu kurmaca. <gülüyor> şimdi bana Necati abi bir gün geldi ben adam öldürmedim bu dedi. Ben de hiç aklıma gelmedi romanlarımda dedi. Aa gittikten sonra bir aklıma geldi ki. E susuz yazdı öldürmedin tabii babam? Tabii susuz yazdı var tabii. <gülüyor> yani ama şimdi adam öldürdün diye bu kötü demek Yok. değil ki canım. Yani. Kurgu öyle gerekmiş. Tabii canım tabii canım. Yani. Abi, abi. <gülüyor> hoş, e, çok hoş bir insandı. Evet. Biz Necdet abiyle e, şeyin e, Kültür Bakanlığı zamanında e, Mesut Yılmaz'ın, hmm. yani herhalde bir 25 seneden fazla olmuştur belki bilmiyorum bu, e, Kültür ve Turizm Bakanı iken e, evet. bu turban Evet. E, otelleri de devlete bağlıydı biliyorsunuz hı -hı, kültür Bakanlığı'na bağlıydı orada bir kongremize gelmişti kendisi katılmıştı tiyatro yazarlarının kongresine orada bir öneriyi değerlendirmiş hakikaten de iki gün sonra cevap geldi yani yazarlar turban otellerde onlar beş yıldızdır malum... böyle bayağı ciddi evet. otellerde misafir edelim birer ay yazarlarımızı burada otursunlar çalışsınlar ne güzel, ne güzel işte orada ilk gidenler Necat abi Necat Cumalı ben hı. Bir de e, rahmetli Nüvitöz doğru. Ne güzel. E, Eşimi de orada tanıdım Necat abi, Berin Hanım. E, böyle bir ay hep beraberdik. Fakat şimdi e, aramızdaki yaş farkını düşünürsek. Tabii, şimdi tabii. sabahleyin daktilok tıkırtlarıyla uyanıyorum. köründe daktilok tıkırtları bakıyorum. Akşama kadar evet. eğer beğendiyse yazdığını anlıyorum gözlerinden. Çok evet. neşeli, tabii, keyifli tabii, dışarıda tabii, bahçeye tabii, oturuyoruz. Tabii. Ya Bir yandan da kıskanıyorum. Ya ben yazdayım, elnen yazıyordum ama yazdım yazdım 10 günde 5 sayfa filan yazabildim. Bir türlü <gülüyor> ilerleyemiyorum. Ama Necat abi kitabı e, yani. layiklik üzerine bir inceleme kitabıdır. Ha onu biliyorum. Çünkü <gülüyor> bütün kitaplarını derledik, hepsini de gösterdim, gösteride. <gülüyor> o kitabı orada yazdı işte. Hmm. O kitabı orada Çok yazdı. Evet. Şimdi ben de bir anıma anlatayım. Buyurun. Ee, Necat Cuma'lı cinsiyet latifleri pek severdi. <gülüyor> Herkes sever ya, o da severdi. <gülüyor> Şimdi e, Türk-Yunan ilişkilerini iyileştirme uluslararası toplantısı diye bir toplantı. Şimdi hı. tam adı böyle olmayabilir ama sanıyorum böyleydi. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılan bir uluslararası toplantı. Hı hı. E, delegasyonda, Türkiye delegasyonunda e, kimler vardı? Atilamanizade Manizade, Yıldız Kenter... Özdemir ince, hı hı. ben ve Necati Cumalı... Hı hı. Niye ben bilmiyorum da işte ben de çağırmışlar. Ondan sonra ...toplantının ilk gün e, toplantı biterken biz yan yan oturuyorduk. Toplantı biterken kulağı eğildi... Biter bitmez fırlayalım misajım dedi. Olur abi dedim. Dedi ki sen burayı bilirsin. Doğruduz adam gibi bir meyhanenin evini götürsen dedi. Götüreyim abi dedim. Tavukçuya götürdüm. Çok hoş bir lokantadır orası. Ama bir bilardası olanı düşün. Dümdüz bir yer. Hı hı. ve Ama radyo erkekler topluluğu gibi hep erkeklerin geldiği bir yer. <gülüyor> hep öyle olur <gülüyor> genellikle de. Ondan sonra oturduk dedik ya burada kadın yok mu? Ben biraz bozuldum. Hı hı. Kadın olan bir yere götüreyim o zaman size abi dedim. Anlamış olmalı ki. Siyasal bilgiler, siyasalın şeyine götürdüm biliyorsun. Hı hı. Ondan sonra tabii cıvıl cıvıl böyle bir yer oturduk, rakılarımızı söyledik ve şeydi hiç unutmuyorum bunu. İsa'cığım ben illa kadın olsun diye söylemedim. Kadın olan yerde nezahat olur dedi. E, tabii, tabii, tabii. Kafamın üstünde demokrasinin kılıcı gibi bir şeydir bu. O kadar, o kadar güzel bir tabii, şeydi ki. Tabii tabii tabii tabii. Uygarlık gidiyor. Tabi tabi Böyle bir anı. Çok hoş. Ee, İsa abi, yeni ça son çalışmalarınızdan da biraz söz edelim. Ee, kitap çalışmalarınızdan hatta e öncelikle hı hı. E neler var masanımızın üzerinde? Şimdi kitap çalışmalarından önce şeyi söyleyeyim. Ben tabii. Benim şapkalarımdan bir tanesi fotoğraf. Tabii fotoğraf olmadan e, olmaz benim yaşamımda... Fotoğraf öğrencilerim var. Onlarla sürekli fotoğrafa çıkıyoruz. Fotoğraf da aslında bir anlatma biçimi. Tabii, tabii ki. ki. Tabii ki. Tabii. Ben öteki şeylerden çok ayrı tutmuyorum. Sözgelimi e, ahşap yontarken de ahşap yontma öğrencilerim, var. ahşap öğrencilerim var. Seramik yoğuruyorum, seramik yapıyorum taş heykeller yapıyorum falan ee, bu arada e, hazırlamakta olduğum birkaç kitap var iki tanesi bitti aslında üçüncü hikaye kitabım ve anlatı kitabım bitti hı hı. E, onları yakın zamanda yayıncıya vereceğim e, onlarla uğraşıyorum yazı olarak soruyorsun onlarla evet. uğraşıyorum ama hı hı. onun dışında Sürekli siyahat ediyorum. Sürekli fotoğraflar çekiyorum. Hı hı. Şimdi biraz evvel söylemiştim. En son e, Kabadokya'dan geldim. Boylu boyunca karlar içindeydi Kabadokya. İşte biraz fotoğraflar çektik. falan. Yeni yazı çalışmaları var. Yakında yayıncıya vereceğim. Sevinçle bekliyoruz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz... E, ...Sayın İsa Çelik'ten ben rica ettim. Teşekkür Kendisinin Dur Gitme başlıklı hikaye kitabından bize bir hikayesini seslendirecekler. Ee, i̇smini de hikayene siz anons edin İsa abi Tabii. Satı. Satı yeter. Doktor Bey, Doktor Haydar Bey'in bir hastası çok kötü. Bakabilir misiniz efendim? Nesi var hastanın? Durumu çok ağır efendim. Haydar Bey'e haber verdiniz mi? Haydar Bey'in telefonu cevap vermiyor. Sürekli arıyoruz. Dosyasını görebilir miyim? Getirdim efendim. Dosyayı aldım, inceledim. Gidelim. Hasta 65 yaşında bir kadındı. Kemoterapi görüyordu. Saçları, kaşları, kirpikleri dökülmüştü. Gözleri kapalı, derin derin inliyordu. Belli ki çok acı çekiyordu. Ağrısını kesmek için bir ağrı kesici yine yapmalarını söyledim. Kadın o sırada gözlerini yavaş yavaş araladı. Uzun uzun yüzüme baktı. Baktı, baktı. Tatar şeytan, sen misin? Bin yıldır kimse beni böyle çağırmamıştı. Bana kimse Tatar şeytan demezdi ondan başka. Bu o muydu yoksa? Sarı sıçan mıydı? Bu sen, sen misin? Dosyasına bakarken adına, soyadına, doğum yerine bakmamıştım. aceleden Tabi doğal olarak Feri sönmüş yeşil gözleri Hala güzeldi Sarı sıçan İnan, İnanamıyorum inanamıyorum. sen misin Benim Sensin ha Benim Tatar şeytan Güçlükle elini uzatmaya çalışıyordu Bana doğru Elini tutabilir miyim şimdi bari elini tuttum. Damarlı ve bakımsızdı. Tarazlanmıştı, nasırlıydı. Elini iki elimin arasına aldım. Gene kızdı mı bana? Güzel güzel güldü. Hep böyle güzel güzel gülerdi. Kızmadıysan öpeceğim. Gene güldü. Elimi sıktı. Avucunun içini öptüm. O sırada hemşire iğne yaptı. Uyutma beni. Biraz bakayım sana. Biraz dinlenmelisin. Uyandığında yanında olacağım. Hadi biraz uyu. ağrıların dinsin. Söz mü? Söz. Uyandığında da sonra da hep yanında olacağım. Uyudu. Nasılsın? Daha iyiyim. Bekledin mi beni? Hep değil. Sen uyuyken başka hastalara baktım. Ne kadar zaman oldu görüşmeyeli... 51 falan. Sen uyurken hesapladım. Senin burada olduğunu bilmiyordum. Yeni geldim birkaç ay oldu. Bir, birkaç kez televizyonda gördüm seni. Evet bazen çıkıyorum. İlk gördüğümde heyecandan ölüyorum sandım. Adını soyadını söylediler. Televizyonun camına yapıştım. Nefesi almadan izledim konuşmanı. Bir toplantıda konuşuyordun. Gurur duydum. İçim kabardı. Sağ ol. Ağladım. Çocuklar gibi salya sümük ağladım. Bak şimdi de. Yüzme şimdi kendini. Gözlerindeki yaşları sildim. Elini tuttum. Bir kez, bir kez de öptü. Keşke beni görmeseydin böyle. Ben doktorum. Ama ben değilim. Keşke. Keşke ne? Keşke hep aklında o sarı sıçan olarak kalsaydım. Hayat bizim için. ...hayat bizim için doğru kader de... ...ne tuhaf hayatım boyunca... ...hep seni görmek istedim... ...ama tam ölürken... ...kendini yormamalısın... ...hayır bırak biraz konuşalım... ...pek vaktim kalmadı biliyorum... E ...ama... ...belki bir daha vaktim olmaz... ...hazır fırsatım varken... ...hatırlar mısın... ...sana ne çok eziyet ederdim... ...canından bezdirirdim seni... ...nasıl unuturum ki hiç unutmadım... Canından bezdirdim, değil mi? Çocukluk işte. Canından bezdirdin, doğru. Ama o değildi demek istediğim. Seni hiç unutmadım, unutamadım. Çocukluğumun en güzel, en tatlı şeyiydi. Onu demek istedim. Güzel yorgun gözleri ıslandı, yanaklarına aşağıya yaşlar boşandı. Hesapta seni yormayacaktım. Hayır, yorgunluktan ağlamıyorum, mutluluktan. Çocukların var mı? Var. Bir kızım, bir oğlum var. Kaç yaşındalar? Kızımdan iki torunum var. Oğlan üniversitede. Karın güzel mi? Güzel. Çok mu güzel? E güzel işte. Ne iş yapıyor? Üniversitede hoca. Demek öyle. Mutlu musun? E mutlu sayılırım. Sen ne yaptın? Uzun hikaye. Sıkılırsın. Sıkılmam ama seni yormamalıyım. Dedim ya. Bir daha ne vakit konuşacağım seninle? Yorulunca söyle. Tamam söylerim. Hani sen sigara paketine suyulan hikayesi. Evet suyulan hikayesi. Oku Ankara'ya okumaya gitmiştin. Annemin bir kısmeti çıktı. Biz de evi barkı satıp savdık. Adamın peşinden gittik. Ben yazın geldiğimde yana yana sizi aradım. Göçtüğünüzü duydum. Durdu teyzeme. Kendimi affettirmek istiyordum. Seni görmek istiyordum. Adana'ya bir yeri göçtüğünüzü söylediler. Adam celepti. Adana'da bir evi vardı, bahçeli filan. Orada oraya yerleştik. İyi olmuş bahçeli olması. Durdu teyzem bahçesiz evde duramazdı. Duramazdı. Sonra, sonra ortemekte bir yazdırdılar beni. Başka da okuyamadım. Ortayı bitirdiğim yıl adam öldü. İki yıl sonra da annem. Ah canım, bir daha göremedim. Sen şeyi anlatasın. Yılanı. Yılan evet. Paketten yılan çıkınca çok fena olduydun biliyorsun. Biliyorum. Bana çok kırgın mıydı? İlk bir iki gün söylendi durdu. Kırgın değildi de biraz kızgındı. Sonra geçti kızgınlığı. Yor, yoruldun sen. Sıkılıyor musun? Hayır. Haklısın biraz yoruldum. Ağrılarım da arttı. Sonra yine konuşuruz. Şimdi sen biraz dinlen ben yine burada olacağım. Birine daha yapıldı. Uyudu. Nerede kalmıştık? Durdu teyzemin. Ha evet şeyi söyleyecektim. Uyuttun beni. O sana kırılmazdı ki. Onu, onu söyleyecektim. Uyuttum beni. Evet annem ölünce yapayalnız kaldım. Bir kısmetim çıktı. Evlendim. Yalnız bir başına bir kız çocuğu ne yapar? Evlendim işte. İyi bir adamdı kocam. Beni çok sevdi. Ben de onu çok sevdim. Bir kızımız oldu. Kocam çok yaşamadı. Altı sene evli kaldık. Beş yaşında bir bebecikte gene dımdızda kaldım ortada. Elde yok, avuçta yok. Ama neden anlatıyorum ki bunları? Gene ağlamaya başladı. Gene sildim gözlerin yaşını. Yaşlandıkça sulu göz biri oldum çıktım. Vara yuva ağlar oldum. Eskiden de böyle miydim bilmem ki. Eskiden ağlamayı severdin. Şaka şaka seni üzmek için söylemedim. Başkasını değil seni ağlatmayı severdim. Hatırlar mısın? Hani bir gün bir cızanının kanatlarını koparıp bacaklarının arasına salıvermiştin. Hatırlıyorum. Eee? Eesi arı aramdan sokmuştu. Neredeyse tam şeyimden. Bak şimdi neler hatırlıyor insan. Utandım. Sen de beni az ağlatmadıydın. Hayret hiç hatırlamadım. Bana nispet olsun diye bir gün Semerca Üstü amcanın... Kızını öpmüştün, hem de gözümün önünde. Deli Safiye'yi, Deli Safiye'yi ya. Bak adını bile hatırlıyorsun. Yahu bu kadar sene geçti, nasıl hatırlıyorsun bu kadar şeyi? Hiç unutmadım ki. O yılanlı paketi niye vermiştin anneme? Sen de asıl onu anlat. Onu hiç anlayamadım. Aslında paketi sana verecektim. Annen gelincik sigarasını çok severdi ya. Sen de paketi alıp annene verecektin. Yılan çıkınca da annen sana kızacaktı çocukça bir şey. Böyle düşündüğüydüm. Sonra çok üzüldüm. İçim içimi yedi ama olan olmuştu bir kere. Yazın kendimi affettirim diye düşünüyordum ama yazın sizi bir daha bulamadım. Durdu teyzem. Bana küsme gitti doğrusu. Hiç şey yapamadım. Onu söyle. O sana küsmezdi ki. Söyledim ya. Önceleri biraz söylendi, söylendi. Sonra özledim hınzırı falan demeye başladı. Hayır küs gitmedi. Senin sayıkladı durdu. Benim oğlan şimdi nerededir ki? Büyümüş müdür ki? Der dururdu. Ben de kıskançlıktan aman büyümeyip de ne yapacak? Allah'ın yer cücesi falan derdim. Süpürge kaptığı gibi seyirtirdi arkamdan ya. Bak unutmuşum. Say bir de yer cücesi derdim bana. Kısa boyluyum diye mi? O da var da e, okulun ilk günü biz sınıflara girdikten sonra baban getirmişti seni. Sıralarda yer yoktu. Öğretmen de yere oturtmuştu ya. Ya hatırladım. Hmm. Hayatımda en çok sıkıldığım anımdır o. Bütün çocuklar sıralarda otururken öğretmen beni en öne yere duvarın dibine oturtmuştu. Şimdi bile aklıma gelince canım sıkılır. Senin onun içinde yer cüresi dediğini bilmiyordum. Çocukluk işte. Sonsuza kadar hep çocuk kalacağımızı ve hep beraber olacağımızı sanırdım. Demek ki sonsuza kadar sana eziyet etmeyi kıvama koymuşum. Ama verilmiş sadakan varmış. Çabuk kurtardın. Ya... Ya. Kasabadan ayrılırken eşyalarımızı taşıyan kamyonun şoför mahalline bindim. Ne ağlamışım, ne ağlamışım. Annem kucağımda zor zapt ediyordu. Neden, nereden bileyim. Dünya yalnızca kasabamızdan ibaret sanıyordum. Kasabamızdakiler ve tabii ki sen. Öyle mi? Öyle ya. İyi ki ölüyorum yoksa bunları başka zaman öldür Allah söyleyemezdim. Öyle ya ne yaptıysam, ne ettiysem, nereye gittiysem hep o şeytan halin gözlerimin önündeydi. Hiç unutmadım. Çocukluk aşkımdın. Ben de seni hiç unutmadım. Peki kızım oldu demiştin. Nerede şimdi? Kızım ya ya benim bir de kızım vardı değil mi? Bir kızım vardı, uçtu gitti. Kuş gibi serçe kuşu gibi uçtu gitti sakın ağlama deme bana bana ağlama deme ağlamak istiyorum başka ne zaman ağlayabilirim ki ölüler ağlar mı ağlamaz bir süre sarsıla sarsıla ağladı ya işte böyle sonunda sulu göz bir kocakar oldum çıktım kızım uçtu gitti itin bir bıçak bıçaklamış ölüsünü bulmuşlar parkta Kimin yaptığında bul bulunamadı. Senin anlayacağın kimur diye gitti bebeğim. Güzel bebeğim benim Kimur diye gitti. Her şeylere dayandım. Ona dayanamadım. Üzüntünden bu illeti buldum sonunda. Ona bakıp büyütebilmek için olmadık işlerde çalıştım. Saçımı süpürge Temizlikçilik, bulaşıkçılık ne bileyim. Bir sürü şey yaptım işte. Ölü yıkayıcılığı bile yaptım. Tek bebeğim iyi büyüsün diye. Büyüdü. Çok güzel bir kız oldu. Bakmalara kıyamazdın. Ah ah bakmalara kıyamazdın. Ay parçası gibiydi. Keşke o kadar güzel olmasaydı. Güzelin düşmanı çok olurmuş. Çok olurmuş ya. Çok olurmuş. Yanaklarını okşadım. Ellerini tuttum. Avuçlarını arasına aldım. Öptüm. Ölüsünü yıkamak da bana kısmetmiş dedi. Satı Sat yeter, sat yeter. Yeter bu kadar. Bu kadar yeter ha. Elleri avuçlarım içindeydi. Güzel gözleriyle yüzüme bakarak uyudu. Uyanmadı. Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz İsa abi. Rica ederim. Katılımınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Haftaya aynı gün ve saatte hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz. Sanat ve sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.